Hamburger 2. Bölüm Yazan Yasemin Tez Yöneten Murat Atak Yapımcı Ersan Edinç Efektör Ömer Atile Ulaş Bu bölümde oynayanlar anlatan gösteren Gürtunca, Ali Berk Özçağatay, Salih Hakan Coşar, Mustafa Erinç Yener. Oyun arkadaşı Cemil'le kavga eden Ali... Kardeşi Salih'i de alıp eve dönmüştür. Ama sofrada annesinin hazırladığı yemekleri değil de hamburger isteyince buna sinirlenen babasıyla tartışır. İstediği alınmadığı için annesiyle babası tarafından hiç sevilmediği düşüncesiyle evi terk eder. Üstelik kardeşi Salih de katılmıştır yanına. Artık yavaşlayalım mı abi? Çok yoruldum. Geceyi geçirecek bir yer bulmamız lazım. Sokakta mı yatacağız? Bir iş bulup para kazanıncaya kadar. Ben de çalışırım. Olmaz. Sen okula gideceksin. Abi, şey... Ben çok acıktım. Yemek yemedin mi sen? Yemedim. Siz kavga edince benim de iştahım kaçtı. Ben hiç yemedim ama hala acıkmadım. Çok mu acıktın? Çok değil. Dayanırım biraz daha. Simit ister misin? Şuradan alalım. Sen bilirsin. İşe ne zaman gireceksin abi? Yarın ararım. Bir iki gün içinde girerim. Patrondan para isterim. Küçük bir odaya taşınırız. Ya iş bulamazsan? Bulurum. Akşama kadar arar bulurum. Koca şehirde iş mi yok? Bir sürü çocuk çalışıyor. Ben de bulurum bir iş. Eve dönmeyecek miyiz hiç? Bak istiyorsan seni bırakabilirim. Dönmek istemiyorum. Aa bak şurada simitçi var. Paramızı dikkatli harcamak zorundayız. Kaç lira simit? Ya, yüz bin lira. Ne kadar pahalı satıyorsun? Simidin fiyatı bu. Her yerde aynıdır. Ver bakalım bir tane. Çok para kazanıyor musun? E i̇şte idare ediyoruz. Kendi ağaçlığımı çıkarıyorum. Biraz da eve veriyorum. Okula gitmiyor musun? Ha, gidiyorum. Yedinci sınıfa geçtim. Okul açılınca da çalışıyor musun? Tabi. Sabahçıysam öğleden sonra... ...öğlenciysem sabahları çalışıyorum. Ben de simit satmak istiyorum. Ne yapmam lazım? E, simit alman lazım. E, param varsa tabii. Param yok. Ama simit satınca veririm. Aa, olmaz öyle. Ya simitleri alıp kaçarsan? Hırsız mıyım ben? Niye kaçayım? E nereden bilsinler? Senin annen, baban yok mu? Niye soruyorsun? E onlardan para olabilirsin. Yok. Benim var. E bu işi bana babam buldu. O da çalışıyor mu? Ya bizim evde herkes çalışır. Annem, babam, kardeşlerim. E kaç kardeşin var? Altı kardeşiz. İkisi daha küçük, onlar çalışmıyor. Çok paranız vardır o zaman. Nerede? Yetmiyor bile. Çalışmayı seviyor musun? Oyun oynamak dururken çalışmak sevilir mi? En kötüsü de sabahları erken kalkmak. Kışın zor oluyor. Sabahçıysam okula gitmek için, öğlenciysem işe gitmek için erken kalkmak zorundayım. Ben erken kalkmayı severim. O zaman çalışmak senin için zor olmaz. Sabahları evde en son sen kalkıyorsun abi. Çocuklar her lafa karışmaz. Çok simit yiyor. Simit sevmiyorum. Aa, a, niye? Çocuklar simit sever. O çocuk sayılmaz. Aramızda en çocuk sensin. Bir tane daha vereyim mi? Aa, bilmem. Ee, para istemem. Benden olsun. İstemem. Teşekkür ederim. Ben çok susadım. Ee, su alırsak paramız iyice azalır. Dayan biraz. Ee, ben alırım isterseniz. Yok istemez. Ee, şu sokağın başında bir çeşme var. Oradan su içebilirsiniz. Sağ ol. Kalacak yeriniz var mı? Hayır ama buluruz bir yer. Şurada bir inşaat var görüyor musunuz? Gördüm şu kırmızı apartmanın yanındaki. Hı, evet o. E, gidip bir bakın belki bir süre orada kalabilirsiniz. E, köpek yoktur değil mi? Yoktur herhalde. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Akşam da orada mı yatacağız? Bu akşam uyumayız. Yarın kendimize daha iyi bir yer buluruz. E, kalacak bir yer bulmanıza ben de yardım ederim. Yarın sabah erkenden yanınıza gelirim. E, yiyecek bir şeyler de getiririm. Hem oyunda da oynarız gelince Adın ne senin? Benim adım Ali, kardeşiminki de Salih Ya seninki? Mustafa, arkadaşlarım mıstık der bana Hoşçakal mıstık, yarın görüşürüz Bir şey olursa gelin, ben bir iki saat daha buradayım Sağ ol mıstık geliriz Sen iyi bir arkadaşsın Ali, Ali, yansanıza. Ali. Oh, her tarafım tutulmuş. Bu saate kadar uyulu mu? Sabah karşı uyuyabildim. Böyle giderse işimiz zor. Bir ev bulmamız lazım. Size yemek getirdim. Ekmek arası, peynir, domates. Bakın. E, Salih nerede? Salih, e, Salih buradaydı. E, nereye kayboldu? E, hemen, hemen gidip arayalım. Aa, merak etme, merak etme. Buralardadır. E, belki üst katları çıkmıştır. Gidip bakalım hadi. Yukarı çıkıp düşmüş olmasın? Koş, koş gidelim hemen. Hii, Salih, Salih, nerelerdeydin? Şey, çok susadım. Sen uyuyordun, uyandırmayayım dedim. Su içmeye gittim. Nereden içtin? Mısır'ın dün söylediği çeşme'ye gittim. Bir daha yanımdan ayrılmayacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın, tamam mı? Tamam abi, özür dilerim. Bir daha yapmam. Hadi aşağı inelim. Yemeklerimizi yiyelim. Aa, yemek mi var? Mıstık getirmiş. Ekmek arası peynir, domates. Yaşasın. Ne oldu? Sanki daha önce hiç yemedim peynir ekmek. Bu sabah artık kalacağız diye düşünmüştüm. Paramız yok ya. Al bakalım Salih. Bu seninki. Bu da senin Ali. Sen yemeyecek misin mıstık? Ben evde yedim. Hadi afiyet olsun. Yarısını böleyim. Hepsini yiyemem. Sonra yeriz. Ben size yine getiririm. Bölme öyle hepsini ye. Sağ Mıstık, onun için demedim. Karnım pek aç değil de. Olur mu abi? En son dün sabah yedin. Olsun, aç değilim. Şu bir kenarda dursun. Yanında da çay olsaydı ne güzel olurdu. Aynı evdeki gibi. İsterseniz bizim eve gelebilirsiniz bugün. Annem güzel bir yemek yapar size. Burada bir gece daha kalırsanız hastalanırsınız. Olur. Gideriz değil mi abi? Olmaz. Size yük olmayalım. ...hem bugün olmazsa bile yarın yine dışarıdayız. Alışmamız lazım. Bir işe girer çalışırsam kendimize bir ev tutabiliriz. Ama hemen iş bulamazsın ki Ali. Bulsan bile ev tutmak o kadar kolay değil. Bizim evde kaç kişi çalışıyor da ancak geçinebiliyoruz. Doğru söylüyorsun. Akşam ben de düşündüm. Kolay değil biliyorum ama eve geri dönemem. Aa evin var mı? Annem baban falan. Var tabii. Evden kaçtık. ...kimseye söyleme sakın. Aa, niye kaçtınız? Babam beni sevmiyor. Dayak mı atıyor yoksa? Yo, babam bizi hiç dövmez ki. E, ne yaptı da kaçtınız o zaman? Sevmiyor işte. İstediğim hiçbir oyuncağı almıyor. Dün de bir hamburger istedim, kızdı bana. Bir hamburger için yaptığına bak. E, baban sana oyuncakla hamburger almadı diye mi kaçtınız? Beni sevmiyorlar diye. E, bence hiç iyi etmemişsin. Sokaklarda yaşamak kolay değil. Salih'i de almışsın yanına. Nasıl bakacaksın ona? Sabaha kadar düşündüm. Salih'i eve bırakacağım. Olmaz! Eve bırakırsan ben yine kaçarım. Ya eve ikimiz beraber döneriz ya da ben yine kaçarım. Bir iki gün daha geçsin kendi ayaklarınla dönersin. Olmaz! Sen siz eve dönmem. Ben tek başına ne yapayım? Niye tek başına? Annem babam var ya. Onlar senin yerini tutmaz ki. Onları da çok seviyorum ama... Kiminle oyun oynarım ben? Oyun oynadığın için mi seviyorsun beni? Aa, hayır, vallahi öyle değil. Hiç oyun oynamasak da severim seni. Tamam, tamam. Şaka yapıyorum. E, hadi bir şeyler oynayalım. Ne oynayacağız? Saklambaç. E, bir sürü saklanacak yer var. Körebe oynayalım. Bu oda sınır olsun. Uzağa gitmek yok. E, tamam, körebe oynayalım. Ben çok seviyorum. E, gözümüzü nasıl bağlayacağız? E, ekmekleri sardığım bezle. Sayışalım, ilk çıkan ebe olsun. Ben sayıyorum. O. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Ali çıktı. Korebesin Ali gel bağlayalım gözünü. Tamam bağla hadi. İşte oldu. Üç deyince başlayacağız. Bir, iki, üç. Ses verseniz de. E böyle nasıl bulayım sizi? <gülüyor> Konuşsanıza, Bulamıyorum. Hareket etmiyorlar. Salih, Salih neredesiniz? Buradayım abi. Şimdi yakalayacağım seni gel. Beni yakalasana, aa, Neredesin? Aa, i̇şte, <gülüyor> <Buradayım>. neredesin? <gülüyor> Ali. Aa, aa, aa. Ne oldu? Niye sustunuz yine? Ee, bu oyun böyle oynanmaz ki. Kuralları bozuyorsunuz. Salih, mıstık hadi ses verin. Ali, biri geldi. Ee, biri mi geldi? Yasemin Tez'in yazdığı Hamburger adlı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle.